Yeniden merhabalar, ben Deniz Utkuleer. Yeni bir Yeşilçam Arka programında da birlikteyiz. 94.9 Açık Radyo'da. Bugün e, arşivimdeki söyleşilerden bir tanesine yer vereceğim. E, sizler için hem e, 25 dakikalık programımızı uygun şekilde kesip biçtiğim bir söyleşi bu. Öte yandan da sanırım benim gerçekleştirdiğim en ilginç projelerden bir tanesi oldu. Bundan yaklaşık 3 yıl önce değerli yönetmen Çetin İnanc'ın Çako filmini sadece bir kez televizyonda izlediğini görmüştüm. Ve e, filmi çektiğinden beridir, yani yaklaşık olarak e, 41 yıldan beridir de filmi bir ekranda, e, bir perdede izleyememiş Bunu öğrenmiştim ben. Aynı dönemde 2014 yılında e, Fantastürka ekibinin yeni bir Fantastürka'yı yapacağını, üçüncüsünü yapacağını öğrendiğim zaman e, ben de Fantastürka ekibine Yılmaz Köksal ile e, Çetin İnancı e, Çako filmi gösteriminde bir araya getirmek istediğimi ilettim. Ee, biz de 14 Aralık 2014 günü Kadıköy'de bu e, görüşmeyi gerçekleştirdik. E, filmin gösterimini yaptık. Maalesef elimizde o zaman çok iyi olmayan bir kopya vardı. Buna rağmen ben filmin gösterilmesini çok istemiştim. Çünkü e, film gösterildikten yaklaşık 40 yıl sonra ilk defa Çetin İnanç ile Yılmaz Köksal bir araya gelip beraber filmi izleyeceklerdi. Her ne kadar kalitede belki o gün e, istediğimiz performans elde edilmiş olsak da. Ee, o gün salonun içerisinde yaklaşık 25-30 kişiydik ama herkes hem filme çok ilgili insanlardı hem de filmden sonra çok güzel bir görüşme ortaya çıktı. O gün e, değerli sinema tarihçisi Aga Özgüç bizlerle birlikteydi. E, yine yazar e, Vadullah Taş bizlerle birlikteydi. E, Kaya Özkaracalar oradaydı yine sinema araştırmacısı. Yine Ali Murat Güven bizlerle birlikteydi. Pek çok dostumuz Sinematik Yeşilçam'dan veya Çetin İnanç koleksiyoncusu grubundan pek çok değerli arkadaşımız bizlerle birlikteydi. Kuntulgar bizim yanımızdı o gün. Leven Çakır bizimle birlikteydi. Yener Çakmak değerli karikatürist Yener Çakmak da bizlerle birlikteydi. Ve bu grupla birlikte çok keyifli bir sohbet ortaya çıktı. ...yaklaşık 40 dakika kadar sürmüştü bu sohbet. Ama tabii e, ben sizler için özellikle Yılmaz Köksal'ın konuştuğu ve Çeko filmi üzerine olan konuşmaları derledim. Ve e, bu yaklaşık e, 40 dakika süren söyleşin içerisinde 20-25 dakika kadar e, Çeko filmine odaklanabildik. E, ben de sizler için e, Yılmaz Köksal ve Çetin İnancı'nın bu güzel söyleşisine ben de birkaç kısımda e, konuşuyorum. E, sizler için derledim. Hepinize iyi dinlemeler hem de bu e, vesileyle birlikte de 2015 yılında kaybettiğimiz Yılmaz Köksal'ı da anmış oluyoruz. ile ilgili kısa bir bilgi vermem gerekirse konuşmaya başlayan kişi Çetin İnanç. O arada Aga Özgüç ile Çetin İnanç arasında bir e, diyalog oluyor ve daha sonra da birazcık daha yavaşça konuşarak e, konuya giren de e, Yılmaz Köksal Aga Özgüç ve Valdullah Taş arasında da bir sohbet oluyor ama genellikle e, Yılmaz Köksal'ın konuştuğu kısımları Sizler için seçtim Çetin Aç ve e, Yılmaz Köksal birbirleri paslaşarak devam ediyorlar e, Hepinize iyi dinlemeler diliyorum Şimdi burada bir düello sahnesi var abi evet. İki tane Düşman gibi Dost insanı Yani ben hayatım boyunca resimlediğim En güzel sahne. Ya tabi sonra yani, Şurada vallahi gözümden yaş geldi Yani evet. na, al, Anlatmışım dedim ya. Aferin. Kendime diyorsun işte, tabii. Sonra tiplem olarak da gidiymiş. Mesela Hayır. bir ramo orada. E, aynı ondan iyi bir ramo olması mümkün değil yani. Evet. Tip olarak öyle bir adet. Tam İspanyol. Neyse işte şey de öyle. Abi ben Her zaman söylerim. Kanıyla, canıyla aktörlük yapmış ya, abilerimizden. Gayet tabii. Tabi. Yani sinemada 3-4 yani, tane, tane özel benim saygı duyduğum Büyük sanatçılar vardır. O şehir kaptüstrilerden getirdin, diktin oraya abi ya. Abi ya. Bir de sansür belamız var abi. Niye biz kol boy filmi çekiyoruz? Sansur. Yılmaz Köksal'da bir çıkış yapalım diye. <gülüyor> bir gangster filmi yapacak, ve evet. Öyle mi evet, hocam? Öyle, öyle. Yani zamanımızda bir şehirin içine gelir bu hikayeyi. Evet abi Ölmelerini kafadan nasıl... çetin çekmiş Yılmaz Köksal örneği gitti <gülüyor> film abi. <gülüyor> İlmaz Güney'den filan ondan kaçtık abi. Her filmimizle, kutupların abi, kurbanlık katiline, kurbanlık katiline. Ee, e, yok kurbanlık katiline kayıp. Kayıp mı? Kayıp evet. maalesef. Lütfen en son dedin ki bana oğlum de, sen bırak evet. benim yanında yardımcı ol. Git dedi paranı paramı kazan. Sen benden çalışırsan da de aç kalırsın. Senin <gülüyor> de iki film. Öyle yani, mi İlmaz abi? <gülüyor> i̇yi gidelim. Yani e, bazı e, bizim en ağrımıza giden olaylardan biri de sevgili dostlar yani ya Yeşilçam filmi değil böyle bu işi yapan meslektaşlarımız ama reisörü yapımcısı, aktörü, aktrisli de aynı şeyleri söylüyor. Kulaklarımda işittiğim şeyler. Ya Yeşilçam filmi. hiçbiri de Geriye dönüp de ya bu hangi şartlar içinde çekilmiş ya, bu film diye onu bir türlü irdelemiyorlar ve bu işi yapıyorlar. Ya, ben hayret ya. ediyorum biz e, geçmişimizle o kadar bağdaşmıştık ki biz Yeşilçam 60'lı 70'li yıllarda gerçekten çok bağdaşmıştık. Ya. Yani onlardan <gülüyor> feyiz alarak geldik biz. Bir aksiyon filmi, macera filmini çekmek. Normal bir sinema filmi, bir aşk filmi, bir dram filmi veya komedi filmi çekmek kadar e, basite indirgememek lazım. Yani bu aksiyon filmleri çok ayrı bir e, jenerasyonu yapacağı işler. Onu bir reisörüyle, oyuncusuyla Olamaz, birlikte olduğumuz zaman, Şimdi, uzmanlık, çok zor o, hazırla, yani uzmanlık hazırlanması direkt. en az 20 senemizi aldı bizim. Bunu çekerken, yani hem prodüksiyon olarak hem e, ee, yani oyuncu kalitesi olarak çok başkadır aksiyon filmi çekmek. işi. Her, her biri var. Vardı. Evet. Yani onun için. Şey. Yani daha masraflı, e, daha zor, daha e, insan yetiştirilmesi gereken bir şey o şey, e, bölüm. bölüm aksiyon. Yani. Ama Yılmaz abi senin baş oyuncu ve oyuncu olarak yaptığın hareketler seyirciyi daha çok inandırıyor. Affedersin dublör de koyardık. Seyci inanmıyor. Sen oradan sıfır noktasından tamdan tam indip de yakın evet. plaja geldiğin zaman seyci diyor ki bu unulmaz Köksal diyor. Evet. Bugün bunu sağlayamazlar abi. Şimdi, Dublörü koyduğun zaman o duygu bitti. Hayatımda abi. kullanmadım. Tabii abi. Tabii, hayatım boyunca tabii önce abi. 200 film çektim. Nereden orada kiminice gelebilir diye. dublör kullanmadım. Çünkü dublörler bizim yaptığımızı yapamıyordu. Biz öğrettik onlara dublörli. Yani ama aklada komple bir oyuncuyu da her zaman bulamazsın. İşte, Buna işte. atlatıyordu. Yönetmen daima. Ta yönetmen çok önemli. Bir ama oyuncu baş oyuncu da, da çok önemli. Abi. Bugün... Şimdi uç diyorsun uçuyor. Atlatıyorsun atlıyorsun. Yani herkes oyunken bir film çekemezsin. Öncelikle bir filmin başında isimler yazmıyor. posterde herhangi bir isim yazmıyor. Bu konudan girip sizlerle birlikte... Ee, biraz bu hikayesine dönersek. Gerçekten o, yani burada bir de hikayeyi gören mekan çok önemlidir arkadaşlar. Ya. Yani biz, evet, Erman film bize bu tamam böyle bir film çekin ya dedi o kadar. E, nerede çekeceğiz dediğimiz zaman dediler işte Demirciköy nedir o? Kilyos'un oğlu da o zamanlar evler binalar yoktu, kunduk yer. Bu film o finali, gibi. Gibi. finali hep, zaten orada, hep şey. orada bümüş, bümüş, çekiliyor. Hep orada oralarda çekiliyor filmler. Evet. Biz Çetin Bey'le akşam Açın oturup burası. konuşuyoruz, de ediyoruz. Dedim <gülüyor> ya dedi ben söyleyemem dedi. Dedim bu film ancak yerinde hikayenin geçeceği bir yer. Böyle böyle filmin gibi yani filme uygun olsun. Atmosfer yapalım, ne yapalım ne diye ben dedim ki işte Ürgüp'e gidelim. Avanos tarafına gidelim. Orada <gülüyor> daha sinema, fotografi daha güzel olurdu. Mürrem Beyler işte Tabii Şener bize Beyler bu yolla açan dedi, abi. Ha, <gülüyor> dediler abi ki evet. ya işte ne gereği var. Ta oralara Ürgüplere bu koca ekibi oraya taşıyalım. Işte hayır, bir ekonomisini düşünüyor tabii, tabii herkes. Tabii. Biz Çetin'le gerçekten İnat ettik, dedi ki biz oraya, ben şahsen ben, dedim ki ben mi oynuyorum kardeşim? Tamam evet. o zaman bir şey yapalım. Ürgü'be gidersek yani Avanos tarafına gidersek orada çekim yaparız. Yoksa kusura bakmayın dedim. Burada bu sürü evet. Kovboy Ahmet'in dekorlarının içinde film çekeceğiz. Çekildi de orada da çektim ben film. O benim de, üçüncü derecede oynadığım dönemlerde. Tabii burada da çekilecek. Ama dedik ya ve yapacaksak Doğru dürüst bir şey yapar. <gülüyor> Hiç değilse mekandan bize zenginlik o bir, kadar katkısı ki, özür dilerim, bir katkısı olsun. Bir katkısı olsun şeye. Ertem Eğilmez o zaman yönetmen değil abi. <gülüyor> İzzet abiyle park otelin orada aynı apartmanda oturuyorlar. O da bizi destekledi. Gidin Ürgüme dedi. Çok iyi. Ramon dedi çizmeyi giysin dedi. <gülüyor> İki tane güzel sana koy dedi oğlum dedi. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Adam biliyor işi. Tabii abi ya, Ama tabii. dedi ki hiçbir zaman. Yani bizim akıl hocalarımız. <gülüyor> i̇şte, İzzetli Yılmaz Şeref Gür. <gülüyor> Öyle mi abi? Evet evet. Ertebe Eğilmez. Büyük adam e, Evet. Ütfakat. Ütfakat. Altı Şöyle şöyle. Ölen Bey atıyor. <gülüyor> Çekilme diye biri var diyor. Ne diyorsun? O çekiyorsa diyor çektir filmi evet. diyor. Benim diyor hayatımda diyor yetiştirdiğim en büyük adam diyor. Evet. Ama bir sonra onları işte onların filmleri yapamadık. <gülüyor> bana dedi git oğlum dedi git para kazan. Ben de olursan dedi aç kalırsın. <gülüyor> Doğru. Yani. yani şahsen benim öyle şeyler oldu ki yani en çok o, film yani 60'lı yıllardan başlayarak Ta 75 evet. hatta 80'e gelene kadar en çok ben e, 213 tane sinema filminde oynadım. Dağmen. 213 tane. Bu 57 senelik sanat hayatımda. Tiyatroyu saymıyorum. Ben Dormen Tiyatrosu kökenliyim. 18 e, sene Dormen Tiyatrosu'ndan sonra 1900 e, ilk filmimin 1964'te Tunç Paşar çektiği Murtaza, Murtaza, Murtaza Orhan Murtaza. Kemal'in hikayesiyle başladım. O tiyatroda öyle bir, kulak öyle kulak bir şey olsun. yapmış. O, evet, bize. o da çok değerli bir arkadaşımız Allah uzun ömür versin. En çok çalıştığım reisördür Çetin İnan. En çok gurur duyduğu severek ya koşa kağımsın. koşa Abi geldim. De, Şimdi... Ee, Zeyr başka zaten. O o, dönemi, o o dönemde aksiyon filmlerini çeken Çetin İnanç, Natuk Payta, Mehmet Aslan eee ayılmaz abi bu bunların dışında doğru ordu üst avantör <gülüyor> film çekebilecek yetenekte diyebilirim yani o çok ayrı şeyler bunlar bir komedi filmiyle salon filmiyle efendim evet. bir dram filmiyle çok ayrı şeydir aksiyon filmi çekmek onun içinde ben büyük bir riske girmiştim o dönemde hatta yani bana Hürrem Bey'in teklif ettiği şey dedi ki benim maaşlı üç tane reisörüm var kardeşim. Bu filmi çekecek. Atıp Yılmaz, Lütfü Akat, e, Halit, Halit Refi. Bu üç üçü vardı. Kendini ben dışarıda niye başka reisörüm? Kusura bakmayın dedim. Çetin İnanç olmazsa bu filmi ben çekmiyorum. Çekmem. Yani onlara saygısızlığımdan değil. Jarmları ayrı. Bunlar böyle böyle. Bu adamlar elleri değil bırak ayaklarını öbür insanların. Onlar kendi canlarında duayen. Bu bu işte de duayen bu adamdı. Saydığım o diğer 2 3 arkadaştı. Herkesin kendi branşı vardı. Evet. Ve e, zorla kabul ettik ve böyle. Başka ondan sonra, şey da olsa, ondan yani sonra da bıraktı seni. Ondan sonra da hoş memo falan bir sürü daha. Büyük değil daha, daha alacağımız var. Mete işletmeyi yani şey yaptığı zaman işte eee filmler Anadolu'da iş yapmıyordu ve Yılmaz Güney filmiyle senin filmini lokomotif olarak öne koydular. Abi, Niye etti? Geliyor şimdi hesaplara bakılsa en büyük iş yapmış benim aramız. Yavuz, efendim, benim de, de filmim yok. Hanfendiler. Bu filmin bir özelliği daha var. Afişi. Dünyada <gülüyor> Dünyada ve Türkiye'de olmayan bir şeydir. Afişinde Erman Film takdim eden. Çekov yazar. Başka hiç ne isim vardır? Evet. Buyurun. an evet. lütfen görmeye bilmiyen arkadaşlar. İkincisi var Arbe. ne Arbe. şey var evet. Var. Evet. Hiç Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> İsimler de filmin sonunda çıkar. Evet. evet. O, evet. O. evet. Yani bir, çok özel bir filmdir bu film. Bizler için çok Tabii. ayrı bir özelliği Tabii. vardır yani. Peki. Zaten niye? Kopya yapıldığında son jenerel filmler akıtabilmezlerdi. Kopmuş bilimlerin renk. Zaten renkler filan. Çok kötü, çok kötü. Yani, ee, e, de tabii de en büyük, Hüren Bey'in de Allah rahmet eylesin en büyük şeyi film seyrettik değil mi? Salonda evet. kalktı. Hepinize kızıyorum dedi. Bir şeyler söyledi. Bir, ne teessüf de. ederim size Perden. dedi. Buyur, abi de abi. Geldi, kalktı. Erhan, Erhan, Erhan Filmi'nin film, bir güzel salonu var. Film bitti, kalktı. Ee, Erhan önüne geçti. Hepinize teessüf ederim dedi. iki dakika durdu. Hepimiz hepimiz öyleyiz. Her kanundu deriz. Eee Ahmet Bey'in orada bütün oyuncu arkadaşlar orada biz <gülüyor> döndük kaldık, hayal ettik, beğenmedi ya yap, bir da, filmi beğenmemiş olması bir hayal kırıklığıdır. Bir üzer bizi yani bir orada bulunan insanları, rejisörüyle, oyuncusuyla. Biz de bana dedi bu filmi keşke ısrar etseydiniz de renkli çektirseniz. Çektir. Sinema skop renkli yapsak. <gülüyor> Peki isimler neden yok? Efendim? Iıı e, afişten neden isimler yok? Yok işte. Ayrı bir şey. Yani, Ay, Ay, yani. O, imaj, o ayrı. bir Biraz biraz yani. da benim de çarkım onda oldu. oldu. Neden? Bilmiyorum. Doğruydu. Doğrusu oydu. Yok. Doğrusu oydu. Dedim ki ben dedim. O ben de şener'in sonu akıttım. Evet. Benim ismim en son çıkıyordu. Sinemada o okay, geliyor okay, ki okay, açıyorlardı, çıkıyorlardı. Benim ismimi okunmuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Benim, ben, ben dedim onu söylemesen söyleyemem. Utanırım onu söylemeyeyim. Dedim ben o dönemde ee, işte afiş e, geldi birkaç e, eskiz çizilmiş şöyle olacak böyle olacak falan diye. İşte Yılmaz Köksal'ı buraya yararız. Ahmet Mekin'i buraya Erol Taş'ı buraya. Şunu oraya kızı buraya yazalım falan dedim. Kusura bakmayın. Ben Ahmet Mekin'i ve Erol Taş'ın üstüne ismimi yazdırmam dedim. Benim Herhalde. ilk başvurum. Var. Var. Var. O, çok o, o çok önemli bir şeydi. Ben <gülüyor> o ya. Ya. ya sen ne biçim adamсыz? Kurye kartal tipleri tarfın gelir. Çeklerle gelir. Çek, çeki. Metin. Türkiye şurayı ismi iki santim yukarıda diye kıyametler kopar. Sen dedi oğlum, manyak mısın? Görmüyor musun? Bu film çektik, seyrettik. Çek olaycı. Sen çek olacaksın. Ha sen ismi Ahmet olur, Mehmet olurdu ama onu oraya çek Çeko. İsmi filmin ismi Çeko. Çeko kim sensin? İsmini yok dedim. Kusura bakmayın. Bu filminde de benim ilk filmim, ilk önemsediğim film. Ahmet Amir'in, Erol Abi'nin Müştürel ismini yazdırmam. Çeko'nun tamam. da lügatlı anlamı, kahraman, Vazgeçilmez evet, bir generalin istiyordu. ismi. Tabii yani, yani, yoksa evet. biz hani kimseye göndermemiz lazım. Neyse yani, yani e, geldik e, öyle ben, kusura bakma, hakkımı helal etmem dedim, çıktım. Ondan sonra bir bakayım, film. O gece, o o, gece, <gülüyor> o, o <gülüyor> iş yapıldı <gülüyor> abi o gece. Yani, e, bu, güzel bir anım sana. Tabii, o, ya, böyle, ama. Beni, hep duygulanırım o Yılmaz Köksal, o gün öyle bir haldeydi ki Yani Yılmaz Köksal ismi Biz Böyle topun ucunda patlayacak bir bomba Kim patlatacak diye bütün biz Hepimiz düşünüyorduk ulan kime nasip olacak Bana nasip oldu O kadar altyapısı kuvvetli geldi ki ikinci yardımcı, oyuncu bilen derken <gülüyor> Her gün, biz maskeli meşkileri çekiyoruz Yılmaz Köksal'ı seyredeceğim Ben kurbanlık şey, kiralık katiller çekiyorum Demir Karahan oynuyor Senalar filmi seyrediyorum. Yılmaz Köksal'ı seyrediyorum. Hazır çünkü. O arada işte İzzet abi onu teşhis etti. Erman film Yılmaz abi de senaryoyu getirdi. Bilmiyorum Uran Bolan yaşıyor mu? Öldü. Evet. Ama. Allah rahmet eylesin. Uran abiye senaryoyu yazdırdık bir iki. Ya bir aynen yapıldık. geldi. Otobüste dedik ki biz giderken, giderken bu senaryo kalsın biz evet. dedik abi senin senaryoyu çekelim biz kendi senaryonu. Tabii canım tutalım. tabii. O senaryoyu çekilmeyin zaten. Evet. Sonra, Sonra bir de senaryo. o dönemdeki işte bunu anlatmamın nedeni sevgili dostlar şu. Yani o günkü Türk sinemasındaki o ilişkileri, insan ilişkilerini anlatmak istedim. Yani o dönemde biz çok e, abilerimize, ablalarımıza çok saygılıydık. Çünkü tabii, tabii. onlar çok şey öğrendik biz onlardan. Ben tiyatro kökenli olduğum halde tiyatroyla sinema o can ciğer kardeştir ama o kadar da kan düşmanıdır. Tiyatroda en uc, arkaya, arkadaki sıraya oynarsın. Çünkü 700 bin kişilik bir salonda çok büyüktür hareketleri aktör ve aktrislerin. Neden? Çünkü oradaki en sondaki insana da yetiştirir, bağırarak konuşursun diyaframını ona göre ayarlarsın konuşurken. Sinemada da tam aksidir. Yani iyi bir tiyatrocu iyi bir sinema aktörü olamaz, aktricesi olamaz. O ayrı o etabı geçirecek, ondan sonra olacak. Aynı yeniden sıfırdan başlıyormuş gibi. Çok ayrı şeylerdir tiyatroyla sinema. Çok kardeştir, çok da kan düşmanıdır. Bir de abi şimdi hepimiz yaşadık tabii gençler bilmiyor 40 sene önce Negatif kaçak geliyor, ha, pozitif yok, kaçak geliyor. <gülüyor> Kurt Bey'in çüttüsü var, ilaç olmazsa film yıkanmıyor. İlaç kaçak geliyor. Yırmam eman tabi kaçak. Bana 24, 24 kutu şey. film veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> 24 kutu film veriyorlar. Bu filmi bitirceğim. Ona 23 bin metre filmden 2400 metre. Öyle konuşuyorlar ki, afedersiniz. Öyle konuşuyorlar ki, kusura bakma, bu filmi bunlar bitir. Bitiremiyor ha. musun? kendi cebinden? Tabii. Hiç kutuyla film alacaksın. veya bir daha işi yok. Yoksa kusura bakma. O bünkü koşulları hiç kimse bilmez tabii. Kimseye biz bir an, ama anlattığımız zaman ona göre düşünmek lazım. Bir de seyirci o ekonomik koşullarda bilet alacak, içeri girecek, filmi seyredecek. O zaman kime göre filmi yapacaksın? Kendine göre film yapanlar vardı. Sermayesi vardı, bilmem nez. Dayanma gücü vardı, geliri vardı. Bizim tek ekmem bu. Çeko bize ekmek verdi. Bana ekmek verdi. Çocuklar ya onu işte yıktım. Ya. Hepimiz öyle. sınırlaması yüzünden şey. de hani e, böyle çekim alır da çok şey yapmadı. Yeni Yani tekrar çekilir. Çekemezsin Çekemezsin O impian yok ya. Evet. Sonra ben bir tane film çektim. De, e, 100 bin metre film çekmiş birisi yanımda. Bir film çekeceğim işte, su diye. Ha, o uzman yani. yani filmi onu o sana ve ondan sonra abi, birisi 100.000 metre çekmiş ne dedim manyet ulan dedim 100.000 metreyi çekmek için 6 ay lazım benim yani bu hesabını bizden iyi bilen yok ondan sonra yine biz 30 kutuyla değil mi abi 25 kutuyla 30 kutuyla Bunları hiç düşünmüyor ama diyecekler Yani ya. tekrarı yok yapacağın şeyin. Bu kadar kısıtlı ki film duruyor, tekrar çekemiyorsun. yok yani. Var da ama Çok nadir. Çok, çok güzel anlatıyor. O Anadolu, yu Anadolu yu var mı? şimdi geçitler mi var? Öyle mi? canım. Evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. Farkımızı düşünmek lazım. Evet. Şeyde şu an farklı. Mesela şimdi on beş ülkede çekiyoruz. Şimdi o gün için bir sürü şey olmuş yani. Kuyabet yok. Ya evet ya hayır. Yani bak Filim faaliyetimiz yüksek olur diye biz yapmaya sürekli çekirdik. Reklam ücreti daha Hı. pahalı. Sonsan aynı İslam dönemde, oldu. aynı dönemde Erman filimde Kezban Paris'te çekiliyordu. Ha, Reklı Hadit Refi ile bütçesi 800 bin liraydı. Bu filmin bütçesine bize 90 Hı. bin lira para verdiler. <Gülüyor> 90 bin lirayla. Sizi mübalağa etmiyorum. 15. gündü şey Hürrem e, Bey e, telefon açıyor. Biz de bir evet. deniz kenarında bir çardak gibi bir yerde kalıyoruz. O telefonu var manyotalı. Konuşuyor işte diyor ki 15 gün oldu hala bitmedi öyle. film. Öyle mi? Çetin aldı. Çetin Bey konuşuyor. Dedi işte efendim şöyle oluyor böyle oluyor. Işte az kaldık. Lütfen biraz Evet. vallahi telefonu aldım. Hürrem Bey dedim, bu filmi bitirmeden gelmiyoruz dedim, kapattım. <gülüyor> Yine de bitirmeden döndük. <gülüyor> Ağaçında bitirdik. Evet, bitirdik. Ee, Finali orada çek. Şimdi lafınızı bağla kesiyorum <gülüyor> ben. Eee Zagor'a başlamadan önce içinizden eee ile ilgili sorusu olmak isteyen varsa. Tabii <gülüyor> tabii. Senaryo ilk kim yazmıştı? İşte Efendim? Senaryo kim yazmıştı? Benim. Sizin. İlk benim. Sonra biraz tatilat edildi evet. falan. Gene tekrar biz en başından başladık. Ama sette yine Yılmaz Ağabey Yansı'yı beraber. devam, devam, devam, film var. Bir, devam hani var. Var. bir de bizim bir filmimiz vardır. Avarı Kalbi diye. En çok sevdiğim, beraber çektiğimiz İkimizin filmlerden. İçimizin dostluğunun filmi. O do it, do, duygulu <gülüyor> filmi. O avantürü yoktur yani. Filmimiz. Avantürü yoktur ama. İnsanın evet. dostluğu, sevgi içindeki dostluğunun filmi. Bir, bir de zavallı bir Olmaz insanın lan, şey. bir <gülüyor> bayağı şey aşk hikayesidir. Bize dediler bana ya dedi, sen hep kavga filmi çekiyorsun, bunu nasıl çektin? <gülüyor> ya ben insan değil miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben Edim'e Sevdin Hanım bununla beraberim. <gülüyor> yani, Biz sevdiği aşkı biliyor <gülüyor> ben Şeyi çok severim ben Çetin Bey'le beraber çalıştığımız <gülüyor> bir sürü kırk evet. senelik bir mazimiz vardır da bir de Hoş Memo diye bir filmimiz vardır. O da Erman Fantazi film. ee, olan, Filmi. O fantezi bir gösteriş o filmi. Türkiye'de bir turizm evet. için çekilmiş. Yani Türkiye'nin evet. güzel yerlerinde evet. çekilmiş. O imkanı verdi bize Erman evet. Filmi. Verdi sonra. Ta, Bodrum'da başladık, Antalya'ya bitirdik. Oradan İnşallah Anadolu'ya geçtik. Baya yani iki ayda bitmiş bir filmdir. O filmimizi ben işte bu üç filmin benim için dönüm halkasıdır. Sağolun. Üçü de Çetik değil mi? Bizim belki hep tamam. söyleriz. Çocuklarımız değil. Abi şeyi unutmayın. Evet. İlmaz Bey'le benim oğullarım doğdu Çeko bittiği zaman. Bin dokuz yüz yirmi. Çocukların e ismi de Çeko'du. Evet. Ee, köpek <gülüyor> ismi. E. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çekomu da. Ama daha daha o, yani. o zaman dediler hep Anadolu'da bile çocuklara Çeko diye isim ya. koymuşlar. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. evet. Ben hatırlıyorum evet. o evet. evet. bir sürü şey. Affedersiniz. Eee yani gerçekten ben bir kızım bir oğlum. Allah Yemin Allah ederim. Allah Allah. ederim ikisinin de doğumlarında ben İstanbul'da Allah. yoktu. Hep çek çekoyu çekerken biliyorum. Yoktu Yok. çek, ee, Sevgi daha. Diğer yoktu. kızımın doğduğu zamanda yoktu. Yok. Yok. Hep Anadolu'da at üstünde kılıç sallıyorduk <gülüyor> veyahut da silah atıyorduk. Bir de kulaklar için nasıl Şevkin Tosun oldu ya eski yapımcı bir abimiz vardır. Onun da oğlu doğdu o o Böyle. da, de de da çeko <gülüyor> Üçümüzden Üçümüzden çe isim nasıl buldun? Çeko <gülüyor> bir <gülüyor> generalin ismi. Evet. Ya yani bir kahraman ismi. Yani Boliviyalı bir generalin var, o, o bol yani Polonya'nın yani <gülüyor> <Yani>, öncülüğünü <gülüyor> taşıyan eee ismi. Onu da İzzettin Yılmaz buldu. İzzet daha buldu. koyan. emanet Yılmaz. Siz bu filmi çektiğiniz evet. zaman bu tarz film yoktu. Yok evet. Yenilik olduğu için olay patladı. İşte o zaman sıra gitti. Besteniler şeyi vardı o dönemde işte İtalyan filmi. Ama afişin çok evet. önemi var abi. Mesela Adana'da bize dediler ki ya afişi gören bakıyor uzaktan gören bir de yaklaşıp bir daha bakıyor. Niye? Anlamıyor. Nerede sonra Yılmaz Köksal'ı görünce sinemaya koyuyor. Bölgede çok büyük iş yaptı. Evet değerli Yaşişemarkusu dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. 14 Aralık 2014 yılında Nazmet Kültür Merkezinde Kadıköy'de gerçekleşen Yılmaz Köksal ve Çetin Ançta yaptığımız Çeko film gösterimi ve söyleşisinden sizler için kesip biçtiğim kısmı böylece sonuçlandırmış olduk. Tabi sohbetimiz orada çok sıcak bir ortamda gelişiyordu. Bazı kısımları bu şekilde düzenleyip sunmanın daha doğru olacağını düşündüm. O gün katılan herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Hepimiz çok önemli ve çok değerli bir an yaşadık. Özellikle Yılmaz Köksal'ın da e, kariyerinde çok önemli bir filmdi. Ben şahsen o gün orada bulunduğumuz için ve bunları da kayıt aldığımız için çok e, mutluyum. E, Yılmaz Köksal'ı da bu şekilde anmış olduk. E, önümüzdeki programda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum. E, bu güzel, e, karlı İstanbul gününde. <Gülüyor>